Doğumdan asada ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugünkü konuğuma dönmeden önce bu bölümümüzün destekçisi Ayşe Seryal Olcay'a bir kez de biz teşekkür ederim bu bölümü olan katkıları için. Evet yaklaşan Mayıs ayı buğday derneği için önemli bir yıl dönümünde beraberinde getiriyor. 2006 yılında Şişli'de kurduğumuz ve Türkiye'de organik tarımın ve gıdanın gelişiminde önemli bir kilometre taşı sayabileceğimiz Şişli, %100 ekolojik pazarının 10. yaşı yoğun bir programla kutluyor olacağız Mayıs ayı içerisinde. Bugün buğday derneğinden bir konuğumuz var pazarın ilk günlerinden beri onunla çok emekleri olan bir isim Batur Şehirlioğlu telefon attığımızda Batur hoş geldin. Hoş bulduk. Dediğim gibi Mayıs ayı içerisinde gayet heyecanla hazırlandığımız bir dizi etkinlik olacak. Şişli'deki %100 ekolojik pazarımızın 10. yılı için. Programın da detaylarını konuşacağız ama biraz istersen şöyle sen de 10 yıldır beraber yürüyorsun pazarla birlikte. Şöyle bir 10 yılına baktığımızda neler yaptığımızla pazarın tarihçesiyle başlayabilir miyiz? Tabii ki. Biz aslında pazar projesini... Bir feed, 17 Haziran 2006'da başlamadan önce bütün Türkiye'de ikna turlarına çıktık. Yani ta Maraş'a, Malatya'ya kadar girip Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Anadolu, Samsun, üreticilerle görüşüp onları organik pazar fikrini üzerine tartıştık. Birçoğu inanmadı, bir kısmı soru işaretle baktı ve bir yandan da tabii sponsor arayışı çünkü maddi kaynak gerekiyor projenin. Belediyelerle görüşmeler sürdü İstanbul'daki hangi beyleri yaparız diye. Ee, bir yandan mevzuatlarla uğraşıldı. O dönem hay mevzuatından e, muaf tutulması sağlandı. Bütün bunlar tabii ki ekolojik pazar projesinin ön çalışmaları oldu bizler için. Biz pazarı açtığımız zaman e, Türkiye'de aslında çeşitlilik son derece yetersizdi. Ama bir yandan da e, birçok küçük ve orta ölçek üretici organik tarım yapıyordu. Hani her bölgede bir donkişot vardı diyebiliriz. Şimdi bir adım atmalarını sağlayamazsak, pazar sorunu çözemezsek e, bu kişiler de organik tarımı bırakacaktı. İhracat evet çok fazlaydı ama iç pazar e, yok deneyecek 3-5 dükkandan ibaretti. E, dolayısıyla da biz e, pazarı bu küçük üretici grubuyla e, 48 tahta, tahta tezgah yani bir buçuğa bir tahtalarla 25 üreticiyle başladık. Ve bugün geldiğimiz noktada 76 üretici ve esnafla yemek hariç 307 tezgahla pazarı açıyoruz. Yani satış miktarlarımız o zamanlarda ilk 2 yıl haftalık taze sebze meyvada 3-4 tondu. Bugün 14 ton civarında yeri geliyor 16 tona kadar ulaşıyor. Evet, yıllar içinde büyüdüğüne biz de şahit olduk. E, çıkış noktası aslında biraz pazar dediğimizde sanki müşteri odaklı bir şeymiş gibi geliyor. Ama senin anlattığından da aslında burada Türkiye'deki organik tarımın ve gıdanın bu konudaki bilincin gelişmesine de önemli katkıları olması için herhalde başlıyordu bu proje. Tabii, elbette. Yani sonuçta biz adımızda üstünde bir ekolojik yaşam derneğimiz. Ee, tabii ki gıda da bunun en önemli e, şeyden, e, konsantre olduğumuz konudan bir tanesi gıda tabi ki e, ve e, organik tarımda Türkiye'deki e, şu anda sağlıklı gıda talebinde olan tüketiciler için e, tek çıkış noktası gözüküyor dolayısıyla da e, organik tarımı bir yanda popüleritesini sağlamak gerekiyor bir yanda da tüketicileri de bilinçlendirmek gerekiyor e, bunu yapabilmek için de Üreticiyi ve tüketiciyi buluşturmak gerekiyor. Hani Bildiğiniz üzere kapısında projemiz var. Ama bu yeterli olmuyor. Dolayısıyla da tüketiciyi ve üreticiyi bizzat bir yere getirebilecek kamusal proje. Aynı zamanda medyanın da desteğini alabilecek bir proje ekolojik bir pazar projesiydi. Hani bu sebeple bu ee, proje zaten hani kendi de gösterdi ve bir başarı örneği oluşturdu Türkiye için. Hı hı. Üreticilerle bağlantının çok önemli olduğunu söyledin. Bu da hep merak eden ve bize de gelen bir soru. Pazarda direkt üreticilerin de tezgahları var değil mi? Yani kişiler aslında oraya gittiklerinde birebir üreticilerle de bir iletişim kurma şansı elde ediyorlar. Tabii tabii. Ben şöyle bir oranda verebilirim size profil ile ilgili pazarımıza katılanlar hakkında. 75-76 esnaf şu anda pazarımızda e, yemek yapanlar 4 kişi. Sadece kendi ürününü satan çiftçilerimiz 31 kişi. Hem üreticilik yapıp ön, ön plan üretici olup ama başkasının da ürünü satan 10 kişimiz var. Paketli ürünlerde de katılan bu katma değerli ürünler dediğimiz 17 esnaf, esnafımız var. Şöyle kabaca baktığımız zaman pazarımızın %85'i Üretici kimliği taşıyor. Aynı anda aracılıkta yapabiliyor ama üretici kimliği taşıyanlar pazarımızın %85'ini oluşturuyor. Evet bu bugün özellikle büyük şehirlerde maalesef kaybettiğimiz bir şey. Gıda ile aradaki zincirin uzaması her zaman konuştuğumuz bir sorun. Pazar gibi ekolojik pazar gibi noktalarda bu zinciri en kısa haline indirmek mümkün oluyor. Tabi hep bahsettiğim veriler herhalde %100 şişideki %100 ekolojik pazarımızla alakalı. Ee, o kurulduğundan beri Türkiye'de organik pazarlar nasıl bir gelişme gösterdi? Ee, bir dönem e, bir durgunluk dönemi oldu. Fakat ondan sonra e, belediye seçimlerine paralel bir önceki belediye seçimlerinde hızlı bir e, büyüme söz konusu oldu. Bir anda hem İstanbul içinde hem İstanbul dışında birçok pazar açıldı. E, fakat tabii çok pazar açmak bir marifet değil. Çünkü burada önemli olan tüketicinin alışkanlıklarını değiştirme. Çünkü insanlar organik bilmiyorlar. Bazıları belgeye güvenmiyor. Bazıları fiyatı sorguluyor. E, dolayısıyla insanların e, organik güvenmesini sağlamak, ekolojik tarımın önemini anlatmak, sağlıklar açısından, ekoloji açısından bunun için çok ciddi bir halkla ilişkiler iletişip e, gerekiyor. Bugün Türkiye'de bir ara 20'ye yaklaşmasına rağmen 16 tane organik pazar kaldı. Bir yandan da bu pazarlar kapanıyor. İşte İzmir'de Urla, Seferihisar ve e, Bornova'da 3 pazar kapandı. Şu anda sadece 2 pazar ayakta kaldı. 5 pazardan 2'ye düştü. Samsun'da, Antalya'da, Konya'da yine bizlerimiz, bizlerin açtığı buğday Derneği olarak açtığımız pazarlar kapandı. Şu anda İstanbul'da mevcut 7 pazar devam ediyor. Ankara'da ve Kayseri'de 2'şer tane pazar var. Eskişehir'de, Bursa'da yine pazarlar mevcut. Ben burada şunu önemsiyorum. Bu bütüncül bir proje. Kayseri örneği gerçekten çok önemli bir başarı örneğidir. Çünkü Tarım İl Müdürlüğü'nün bir projesiyle küçük çiftçi organik tarıma teşvik edildi, desteklendi. Buğday Derneği'de de devreye girmesiyle orada iki tane ekolojik pazar kuruldu. Bunlar mevsimli pazarlar ama üreticinin tüm organik ürünlerinin satmasını sağlıyorlar. Yerelde kaldığı için de fiyatlar da makul. Dolayısıyla aslında başarılı örnekler mevcut Kayseri pazarı... Her yıl satış miktarlarını arttırıyor işte Bu örneği diğer illerimizin de izlemesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, bahsettiğim bu fiyat konusu da aslında pazarların önemli bir e, artısı oldu. Her zaman bu olan işte organik gıda çok pahalı ulaşılamaz gibi bir algıda aslında baktığımızda ekolojik pazarlardaki e, sizin de yaptığınız fiyat karşılaştırmalarında da e, organik gıdayı ulaşılabilir bir şekilde e, pazara ulaştıran bir e, mecra olarak karşımıza çıkıyor organik pazar. Peki bunu... Elbette. Hı hı. E, tabii ki tüm Türkiye halkı için bunu söyleyemiyoruz. Halen fiyatlarımız pahalı ama biraz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani üreticiyi ve e, lojistiyi sıkıntıları görmek gerekiyor. E, tersten bakmak lazım. Alım gücümüz düşük. Bugün Türkiye'deki herhangi bir işçi veya asgari ücret bir kişi Almanya'daki işçi ücretini ve asgari ücreti alsaydı bugün o organik ürünler pahalı gelmeyecekti. Dolayısıyla aslında bizim gelir düzeyimiz düşük. Artı sürüm olmadığı için de üreticiler daha bakın Mersin'den, Nevşehir'den, Eskişehir'den, Konya'dan uzak bizim tarafında gelen üreticiler var. Araçla geliyorlar ve kalan ürünlerin ne yapacakları belirsiz, çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşılar. Lojistik maliyetlerimiz çok yüksek. Bunu e, tüketicilerin anlaması gerekiyor. Bu e, yaygınlaşma oldukça... Tüketim arttıkça paralelinde muhakkak fiyatlar da düşecektir. Ama bunlar zaman alacak. Evet doğru. Ee, bir de şöyle bir şey hep gıda üstünden konuştuk ama ekolojik pazarlar aslında iyi bir platform da oldu. Ekolojik konusundaki e, çalışmalarla, atölyelerle de olsun. Hayatımıza ne kattı diye bir soru sorsak. İstanbul'da ekolojik pazarlar neler diyebiliriz? E, hayatımıza ne kattı? E, demin de söylediğim gibi e, mesela biz... E, 10 yıl boyunca Kartal olsun, Bekiriz olsun, Bakırköy olsun pazarlarımızı sadece bir ticari olan olarak görmedik. Kartal'da direkt bir çadır kuruldu düşünün etkinlik yapmamız için. 2 yıl boyunca Sürde bir Yaşam Film festivaline filmlerini gösterdik. Ee, ahşap oyuncağı tanıttık, gel oyuna çocuk atölyeleri düzenledik. Birçok e, atölye çalışması düzenledik. Burada amaç insanlara ekolojik yaşam kültürünü paylaşmak, o bilinci oluşturmak, bir tartışma Söyleşi ortamı yaratmak. E, bence e, insanların organik pazarlar, insanların e, ve bu sektördeki bu popülerite insanların gıdalarını daha fazla sorgular hale gelmesini sağladı. İnsanlar daha fazla bilinçlendi, tüketim alışkanlıklarına daha fazla sorgular hale geldi ve bir arayış içine geldi, girdi. Bu arayış tabii ki e, organik ürünlerde sınırlı kalmıyor. İnsanlar e, hala farklı alternatifleri Direkt çiftlere ulaşmaya çalıştıkları daha küçük çaplı katılımcı sertifikasyon, katılımcı onay dediğimiz daha küçük ölçekli yerelde üreticileri bulabilecekleri alternatiflere de yöneliyorlar. Bunu da desteklemiş oldu. Dolayısıyla hani bütünüyle farklı alanlarda, farklı yerlerde birçok insanın üretici ve tüketiciyi bir araya getirmesini de sağladı. Evet, hep bu da yine konuştuğumuz bir konu. Yani organik tabii e, sağlıklı ve adil gıdaya ulaşmanın yollarından tabii bir tanesi. Diğer kollar da destekleniyor. 10 yıl önce yola çıktığımızdan bugün farklı bir noktadayız. Belki bundan 10 yıl sonra konuştuğumuzda çok daha çeşitlenmiş bir şekilde bu gıdayla ilgili alternatif yöntemlerin geliştiğini göreceğiz. Organiğin ötesine de belki her zaman dediğimiz gibi geçmenin mümkün olduğu bir zamana yaklaşıyoruz. Evet, evet. Şimdi etkinlik programına istiyorsan biraz geçelim. Mayıs ayının hafta sonlarında Şişli %100 ekolojik pazarının 10. yıl kutlamaları için yoğun bir etkinlik programı var. Neler bekliyor olacak bizleri biraz detaylarını alalım senden. Tabii. Şimdi aslında 17 Haziran bizim yıl dönümümüz. Fakat Haziran'da okullar kapatıp İstanbul borç yazacağı için biz etkinliklerimizi Mayıs'a çektik. Bir dizi seri etkinlik planladık. Bunların hepsi tabii ki cumartesi günleri. 7, 14, 21 ve 28 Mayıs Cumartesi günleri. 7'sinde geleneksel hale gelen gerçek temizlik atölyesi yapacağız. Burada basit malzemelerle evimizde kolaylıkla yapabileceğimiz işte bulaşık çamaşır makinesi, yıkama tozu, krem yüz temizleyici gibi, sıvı savun gibi, cam temizleyici gibi alternatifleri nasıl yapabileceğimizi bir atölye çalışmasıyla paylaşacağız. E, aynı gün Değilsiz e, Ev e, kitabını ve sitesinin yazarı Mercan e, Yurda Kuler ve Ulu Engin'le e, kitabının imza gününü gerçekleştireceğiz. E, ertesi hafta yine geleneksel hale gelen Eko Kitap Günü yapacağız. E, bu, burada, bugün de ekoloji temalı kitapları ve yayınları olan yayın evleri ve sivil toplum örgütleri bir araya gelecek. Ve şişli ekolojik pazarın içinde e, pazara gelenler indirimli olarak bu kitaplara ulaşma şansı. E, bulacaklar. Hı hı. 21 Mayıs'ta e, bu sefer tabii ki çocuklarımıza onları unutmuyoruz. E, çeşitli atölyeler olacak. Gel oyna çocuk atölyesi, davulumdan masallar, hazine avı, ahşap e, doğal malzemeden oyuncak satışı olacak. Son etkiliğimiz tabii en son e, kutlamaların tepe noktası oluyor. E, Bomontiada iş işbirliğiyle hemen pazarımızın e, bir üst sokağında Bomontiada e, var. Burada e, konserler Atölye çalışmaları, organik menü, genel kitap çalışmaları ve çocuklar yönelik atölyeler olacak. Ben tüm bu etkinliklere bizi dinleyen dinleyicilerimizi de davet ediyorum. Evet, yeri de tekrar hatırlatmış olalım. Şişli'deki %100 ekolojik pazarımız Lala Şahin Sokak'ta kuruluyor. Cumhuriyet Mahallesi Bomonti Şişli. Dediğimiz gibi 7, 14, 21 ve 28 Mayıs'ta yani Mayıs ayındaki tüm cumartesilerde 10. yıl etkinliklerimiz kapsamında çeşitli atölyeler, programlar gerçekleştirilecek. Bunların detaylarını zaten tarihler de yaklaştıkça hem bu programda konuşmaya devam edeceğiz hem de Facebook ya da kendi sistemimiz üzerinden de bunlarla ilgili ...güncellemeleri sizlere iletiyor olacağız. Şimdi istiyorsan kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra pazarlarla ve organik gıdayla ilgili gündemde bir ufak konu daha vardı. Bir de ondan konuşacağız. Figo ve Gabriel'den dinledik. Diablo Rojo, Batur Şehirlioğlu'yla olan sohbetimiz devam ediyor. Programın ilk yarısında şişli %100 ekolojik pazarının 10. yılı dolayısıyla kutlama etkinlik programını ve pazarın geçmişini konuştuk. Şimdi son dönemde özellikle sosyal medyada çok konuşulan gıdayla alakalı bir konuyla konuyla devam edeceğiz. Özellikle elma, elma gibi meyvelerin üzerinde işte böyle bir mumsu bir yapı parafine benzer bir yapıyla ilgili çok soru geliyor hem bize hem de böyle soruların olduğunu takip ediyoruz. Ee, organik pazarlarımızda da acaba benzer sorularla karşılaşıyor musunuz Batur? Ee, evet ne yazık ki ee, sadece bu parafin konusu değil. Ee, ne yazık ki medyada tamamını e, zan altında bırakmak istemiyorum ama e, biraz spekülatif haber peşinde e, medyada. Ne yazık ki bu tip e, olayları destekliyorlar e, bazı medya mensupları. Ee, o yüzden e, bu sıkıntılar ekolojik pazarda da tüketicilerden bize yansıdığı için insanlar ellerine bıçak alıp elma kazımaya başladığı için biz de tabii ki bilenlere danıştık, bilim insanlarına da alıştık. Ee, Sağolsun Erdir Meyvecılık Araştırma Enstitüsü'nden ve Ege Üniversitesi'nden doçent doktor Fatih Şen'den bu konuda doğru bilgileri aldık ve bunu e, her kanaldan paylaşmaya çalışıyoruz. Önce e, dinleyicilerimizin şunu bilmesi gerekiyor. Elma, ayva, armut hatta erik, e, üzüm, portakal gibi meyvelerin kendi doğal yapısında et, mum dediğimiz bir yapı var. Bu yapı meyvanın e, su ve hava geçirgenliğini daha düşük tutmasını sağlıyor. Yani elmanın kendinde zaten doğal bir mum tabakası var. Buna wax da denebiliyor. Bu doğal mum tabaka, tabakasının varoluşundaki önemli sebep şu. Elma hasat edildikten sonra depoya konduktan sonra elmanın taze kalabilmesi için bu bir yaşam mücadelesi doğanın kanununda var. Bu mum sabakasını zaman geçtikçe daha çok salgılayarak kendi içinde nemini tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla daha uzun ömürlü oluyor. Bu durum elmanın çeşidine göre hasat depolama koşullarına göre sürüyor. Her elmada farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Şimdi burada doçent doktor Fatih Şen'e bu haberler çıktığı zaman bir market konvansiyonel elmaları getiriyor, Veriyor, Fatih Bey bunları inceliyor, araştırmasını yapıyor ve yazdığı raportu aynen şöyle. Elma meyvelerinin kabuk yüzeyinden bıçak ve benzeri aletlerle sıralar elde ettiğiniz kısım meyve tarafından sentezlenen mumdur. Bakın organik demiyorum, konvansiyonel ürün gönderiliyor hı hı. laboratuara Fatih Bey'e. Bunun doğal mum olduğu raporda çıkıyor. Aynı şekilde Eridir Meyvecılık Araştırma Enstitüsü de e, bu ürünlerin asla fiziksel yöntemlerle ayırt edilemeyeceğini, yani bunun parafin ve sentetik mumlamamı, elmanın meyvanın kendi doğal mum yapısını olduğunu kazıyarak yani sonuca ulaşılamayacağı, bunun ancak kimyasal yöntemlerle laboratuvar koşullarında yapılabileceğini söylüyor. Dolayısıyla burada bu tüketicinin bu şekilde e, yaptığı e, deneme yanılmalar tüketici sadece kendi kendine yanıltmaktan başka öteye gitmiyor. E, Fatih hocamızın çok net olarak illa hani böyle bir e, şeyi seviyoruz ya toplum olaraktan. Işte Bunu da, nasıl anlayabiliriz? Anlayacağım nasıl anlayacağım bu, sorusu? E, evet. Pardon? Her zaman sorulur bu nasıl anlayabiliriz peki diye evet, sürekli evet, bize evet. de gelen bir soru. Şimdi burada e, tekrar altını çiziyorum. Hiçbir şekilde %100 emin olamayız. Bunun için kimyasal laboratuvar gerekiyor. Ama illa da bir e, hafiyelik yapacaksak şunlara bakabilirsiniz. Bir kere bu parafinli elmalar özel tesislerde yıkanıyor ve kurutuluyor. Dolayısıyla da bir kere elmada kir, pislik e, böyle pas, leke varsa bir kere bu parafinli değil. Bizim organik pasadaki elmalarımızın hepsi kirli zaten. İkincisi bunların bütün elmaların bütün elmaların aynı parlaklıkta olması gerekiyor. Çünkü bunlar bir sistemin içinden çıkıyor, bir tesisten çıkıyor. Bir elmanın da kendi içine baktığınız her tarafa eşit parlak olması lazım. Yani sap, sap noktası çok kritiktir. O sapın olduğu, bağlantılı olduğu yer mat mı, parlak mı? Artı bunlar yine tesisten çıktığı için, bunların boylamadan geçtiği için hepsinin standart boylamada olması lazım. Yani hani bunlar bile tekrar ediyorum bize %100 kesin bilgi vermiyor. Ama ekolojik pazar için şunu söyleyebilirim. Bizim ekolojik pazarımızda ne bu şartları sağlayan yani hepsi temiz ondan sonra her tarafı parlak vesaire meyvelerimiz yok. Hatta bu bu olayda bizi de öyle sıkıntıya düşürdü ki biz artık esnafa bazı esnaf elmaları böyle temizliyordu, parlıyordu tabii elmalarınca ama ne olur yapmayın tüketicilere biz bu durumu açıklayamıyoruz demek noktasına geldik. O yüzden tüketicilerimiz lütfen ee, bu konuda çok panik olmasınlar. Kimyasal analiz olmadıkça bunu anlamak mümkün değil. Çok teşekkürler Batur. Yani bu konuda her, her konuda olduğu gibi gıda konusunda da böyle korku hikayeleri yayılıyor ama e, böyle iyi bilgilere ulaştıkça eminim bunlarla ilgili e, şüpheler de biraz azalıyordur. E, çok teşekkür ederiz bu verdiğim bilgiler için. Ayrıca e, tekrar hem 10. yılını kutlayan e, Şişli Ekolojik Pazarı vesilesiyle senin de bugüne kadarki tüm emeklerin için tekrardan teşekkür edelim. E, ayrıca bu programa olan katkıların içinde. Ben de açık radyoya teşekkür ediyorum. Evet her hafta olduğu gibi sizleri pazarlarımıza davet ederek programı kapatalım. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan %100 ekolojik pazarlarımıza sizleri bekliyor olacağız. Ben Buğday Derneği adına Bora kapatepe Yayında bana yardımcı olan arkadaşım Ömer Şahin'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırl렙 sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabade. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.